Fatiha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır. Rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O rahimdir. Yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. O hesap gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet. Gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Amin. Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Şu yüce kitap ki, onda asla şüphe yoktur. O Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir. O takva sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve O'nun bildirdiklerine iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta bulunurlar. Onlar, sana indirilen Kur'an'a da, senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inanırlar. Onlar, ahirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir. İşte, Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşa erenler de onlardır. İnkar edenlere gelince, sen onları inkarlarının akıbetinden sakındırsan da birdir, sakındırmasan da. Onlar inanmazlar. İnkarlarında ısrar ettikleri için, Allah onların kalplerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de, hakkı görmelerine mani bir perde vardır. Ahirette ise onların hakkı pek büyük bir azaptır. İnsanlardan bir kısmı da mümin olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri güya aldatmaktadırlar. Halbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde nifak hastalığı vardır. Ayetler peş peşe inip İslam inkişaf ettikçe Allah da onların o hastalıklarını artırmıştır. Ayetlerimizi yalanlayıp durmaları yüzünden onlara pek acı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman biz ancak ıslah edeceğiz derler. Dikkat edin, asıl bozguncular onlardır, fakat farkında değildirler. Onlara, şu iman eden insanlar gibi siz de iman edin dendiği zaman, o beyinsizler gibi mi iman ederim derler. İyi bilin ki, asıl beyinsizler kendileridir, fakat bunu da bilmezler. İman edenlere rastladıklarında, inandık derler. Şeytanlaşmış reisleri ve arkadaşlarıyla baş başa kalınca da aslında biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler. Alaylarına karşılık Allah onları maskaraya çevirir ve onlara mühlet verip azgınlıkları içinde bırakır da şaşkın şaşkın bocalayıp dururlar. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı tercih etmiş kimselerdir. Fakat bu alışverişleri onlara bir kar getirmemiş ve bir daha da doğru yolu bulamamışlardır. O münafıkların hali, karanlık bir gecede ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki, ateş tam onların çevresini aydınlatmışken, Allah birden nurlarını alıp götürmüş ve onları karanlıklar içinde bırakmış. Onlar da artık hiçbir şey göremez olmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kördürler. Gece karanlığında da bir ses işitmez, kimseye bir şey işittiremez, bağırsalar da yardıma gelen olmaz, yollarını bulamazlar. Çabaladıkça batar, o musibetten kurtulup geri dönemezler. Yahut onların hali, şiddetle boşanan karanlıklı, gök gürültülü ve şimşekli bir yağmura tutulmuş yolcuların misaline benzer. Yıldırımdan ölme korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah o kâfirleri kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır. Etraflarını aydınlatınca birkaç adım yürürler. Fakat üzerlerine karanlık çökünce oldukları yerde kalırlar. Eğer Allah dileseydi, onlara verdiği işitme ve görme nimetlerini de alıverirdi. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya erişesiniz. O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döşek, gökyüzünü bir kubbe yaptı. Gökten de size bir su indirip, onunla türlü meyvelerden ve mahsullerden size rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eş ve ortak koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, haydi onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın, eğer iddianızda doğruysanız. Eğer bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının. İman eden ve güzel işler yapanları müjdele, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. O cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, bu daha önce yediğimiz rızıktandır derler. Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah bu misalle birçoğunu saptırır, birçoğunu da onunla doğru yola iletir. Aslında Allah bu misalle sadece fasıkları saptırır. O fasıklar ki Allah'a verdikleri sözü bozar, Allah'ın akrabalar ve müminler arasında riayet edilmesini emrettiği bağları keser ve yeryüzünde tesad çıkarırlar. İşte onlar, Hüsrana düşmüş olanların ta kendileridir. Nasıl Allah'ı inkar edersiniz ki siz bir takım cansız maddelerden ibaret iken o sizi yaratıp hayata kavuşturdu. Sonra o sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Sonunda onun huzuruna döndürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa sizin için O yarattı. Bundan başka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere yeryüzünde emirlerimi yerine getirip varlıklar üzerinde tasarrufta bulunacak bir halife yaratacağım buyurduğunda melekler Şöyle demişlerdi. Yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Halbuki biz sana hamd ile tesbih eder, seni her türlü noksandan yüce tutarız. Allah ise ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurmuştu. Ve Adem'e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi eğer halifeliğe daha layık olduğunuz iddiasında doğru iseniz, bunların isimlerini bana söyleyin buyurdu. Melekler, seni her türlü noksandan tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Allah Adem'e, Ey Adem! onlara bu varlıkların isimlerini bildir buyurdu. Adem, onların isimlerini meleklere bildirince, Allah, size demedim mi buyurdu. Ben, göklerin ve yerin gizliliklerini de bilirim, sizin açığa vurduklarınızı ve gizlediklerinizi de bilirim diye. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, İblis hariç hepsi secde etti. İblis ise bundan kaçındı ve secde etmeyi gururuna yediremeyerek kafirlerden oldu. Adem'e dedik ki, Ey Adem! Sen ve hanımın cennete yerleşin. Orada dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendinize yazık etmiş olursunuz. Sonra şeytan onların ayaklarını kaydırıp cennet nimetlerinden mahrum kalmalarına sebep oldu. Biz de birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin dedik. Orada belirlenmiş bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır. Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edicidir. Onlara dedik ki hepiniz oradan inin. Size benim tarafından bir hidayet rehberi geldiğinde kim benim gösterdiğim yola uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın ve son peygambere iman edeceğinize dair bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de size verdiğim sözü yerine getirip, mükafatınızı vereyim ve sadece benden korkun. Beraberinizdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a da iman edin. Onu ilk inkar edenler siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatıyla değiştirmeyin ve yalnız benden korkun, yasaklarıma karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah huzurunda eğilenlerle beraber siz de rüka varın. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki siz Tevrat'ı okuyan kimselersiniz, hiç akıl etmez misiniz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Fakat bu Allah'tan korkanlardan başkasına pek ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarına ve O'nun huzuruna döneceklerine inanan kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetleri ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Ve öyle bir günün azabından korkun ki, o gün hiç kimse, kimsenin cezasını hiçbir şekilde kaldıramaz. Kimseden şefaat kabul olunmaz. Kimseden bir fidye alınmaz. Onlar hiç kimseden yardım da görmezler. Sizi, Firavun kavminin zulmünden kurtardığımızı da hatırlayın ki, onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyor kızlarınızı sağ bırakıp, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlardı. Bunda ise Rabbiniz tarafından sizin için büyük bir imtihan vardı. Yine hatırlayın ki, denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun kavmini de gözlerinizin önünde boğmuştuk. Yine hatırlayın ki, biz Musa'ya kırk gece Tur'da kalmasını emredip, ona Tevrat'ı vaat etmiştik. Sonra da siz, Musa'nın arkasından buzağı ilah edinerek zalimlerden oldunuz. Bundan sonra tevbe edince, sizi tekrar affettik ki, şükredenlerden olasınız. Yine hatırlayın ki, doğru yolu bulmanız için Musa'ya, kitap ve furkanı, yasa ve doğru yola iletici mesajlarla dolu Tevrat'ı verdik. Yine hatırlayın ki Musa kavmine ey kavmim siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Artık yaratanınıza tevbe edin ve kendi nefislerinizi öldürün. Bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine Allah tevbenizi kabul etti. Hiç şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul eden ve çok acıyandır. Yine hatırlayın ki, siz ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe, sana iman etmeyiz demiştiniz de, gözünüz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Ardından da, bir müddet ölü kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar dirilttik. Bulutları size gölge yaptık, üzerinize bıldırcın etiyle kudret helvası indirdik. Size verdiğimiz temiz ve helal rızıktan yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, kendilerine zulmettiler. Yine hatırlayın ki, size şu beldede yerleşin ve dilediğiniz yerden bol bol yiyin demiştik kapısından da secde ederek girin ve günahlarımızı bağışla diye dua edin ki, biz de sizin kusurlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik eden ve güzelce kullukta bulunanlara fazlasıyla mükafat vereceğiz. Fakat o zalimler, kendilerine söylenen sözü başka bir söze çevirdiler. Biz de o zalimlerin üzerine Yoldan çıkmakta ısrar etmeleri yüzünden gökten korkunç bir azap indirdik. Yine hatırlayın ki Musa kavmi için su aradığında biz de ona asanı taşa vur demiştik. Asasını vurduğu yerden 12 pınar fışkırdı. Böylece her kabile kendi su alacağı yeri bilmiş oldu. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin ve için, fakat bozgunculuk yaparak, yeryüzünü fesada vermeyin dedik. Yine hatırlayın ki, Ey Musa! demiştiniz. Tek çeşit yemeğe dayanamayacağız. Rabbine dua et de, bize toprağın yetiştirdiklerinden sebze, hıyar, buğday, mercimek ve soğan cinsinden yiyecekler çıkarsın. Musa ise, Kıymetli olanı ondan daha kıymetsiziyle değiştirmek mi istiyorsunuz dedi. Öyleyse şehre inin, orada istediklerinizin hepsi var. Böylece onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu. Ve Allah tarafından bir gazaba uğradılar. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri sebebiyledir. Çünkü isyan etmişler ve hadlerini aşarak zulmetmişlerdir. İman edenlerle Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden, diğer din mensuplarından kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ederek güzel işler yaparsa, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yine hatırlayın ki, sizden kesin bir söz almış ve Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve ondaki hükümleri hatırdan çıkarmayın. Böylece Allah'ın yasaklarından sakınmış, dünya ve ahiret azabından korunmuş olursunuz demiştik. Sonra siz bunun ardından yine sözünüzden döndünüz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı muhakkak hüsrana düşenlerden olurdunuz. Andolsun ki içinizden cumartesi yasağına uymayanları bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bunu o zamankilere ve daha sonra geleceklere ibret alınacak bir ceza ve takva sahipleri için bir öğüt olsun diye yaptık. Yine hatırlayın ki, Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa ise, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Rabbine bizim için dua et de, onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Allah buyuruyor ki, dedi, o ne çok yaşlı, ne de çok genç, orta yaşlı bir inektir. Artık size emredileni yapın. Rabbine bizim için dua et de, rengini bize açıklasın dediler. Musa, Allah buyuruyor ki dedi, o rengi sapsarı, görenlerin pek hoşuna giden bir inektir. Onlar yine Rabbine bizim için dua et de, bize onun mahiyetini iyice açıklasın dediler. Çünkü buna benzeyen pek çok inek vardır. Hangisini keseceğimizi bilemiyoruz. İnşallah bundan sonra onu bulmaya muvaffak oluruz. Musa, Allah buyuruyor ki, Dedi, o boyundura koşulup toprak sürmemiş, ekin sulamamış, kusursuz, hiçbir karışık rengi olmayan bir inektir. Onlar, şimdi bize tam bir açıklık getirdin dediler. Onu bulup kestiler, fakat az kalsın bunu yapamayacaklardı. Yine hatırlayın ki, siz suçsuz bir kişiyi öldürmüş, Sonra da suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Bu yüzden aranızda fesat çıkmıştı. Halbuki sizin gizlediğiniz şeyi Allah açığa çıkaracaktı. Kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. İşte Allah ölüleri böylece diriltir ve ayetlerini size gösterir ki, aklınızı kullanıp iman edesiniz. Sonra... Bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi, hatta taştan da katılaştı. Çünkü öyle taşlar vardır, bağrından nehirler çağlar. Öyleleri var ki, yarılır da aralarından sular akar. Öyleleri var ki, Allah'ın korkusundan parçalanıp aşağılara yuvarlanır. Allah ise sizin yaptıklarınızdan, asla habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bir topluluk var ki, Allah'ın kelamını dinler, onun doğruluğunu iyice anladıktan sonra, bile bile onu değiştirirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Baş başa kalınca da birbirlerine yoksa derler Muhammed'in hak peygamber olduğuna dair Allah'ın Tevrat'ta size açıkladığı sırları onlara mı anlatıyorsunuz ki bunu Rabbinizin katında size karşı delil olarak kullansınlar. Hiç akıl edemiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir açığa vurduklarını da Onların bir kısmı da okuma yazma bilmeyen ümmilerdir ki ancak ileri gelenlerinin uydurdukları bir takım yalanları bilirler ve işleri sadece zan ve taklitten ibarettir. Yazıklar olsun o kimselere ki az bir dünya menfaati uğruna kendi elleriyle ayetler yazıp sonra da bu Allah katındandır derler. O elleriyle yazdıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. O kazandıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. Bir de sayılı günler dışında cehennem ateşi bize dokunmaz dediler. Sen de ki Allah'tan bir teminat mı aldınız? Eğer öyleyse Allah vaadinden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? hayır, kim kötülük işlerde inkar ve isyanı kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İman eden ve güzel işler yapanlara gelince, onlar da cennet ehlidir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yine hatırlayın ki, biz İsrail oğullarından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı da verin diye kesin söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, verdiğiniz sözden döndünüz. Hala da haktan yüz çevirmeye devam ediyorsunuz. Yine hatırlayın ki, haksız yere birbirinizi öldürüp, kanınızı dökmeyin, birbirinizi yerinden, yurdundan zorla sürüp çıkarmayın diye, sizden kesin söz almıştık. Ve siz de şahitsiniz ki, bu ahdi kabul etmiştiniz. Sonra siz, yine birbirini öldürmeye ve içinizden bir kısmını yurtlarından zorla sürüp çıkarmaya devam eden kimseler oldunuz. Sürülenlerin aleyhinde onları sürenlerle birlik olup, günahta ve zulümde yardımlaştınız. Fakat o sürülenler, düşman eline düşmüş esirler olarak size döndüklerinde, fityelerini verip onları kurtarıyordunuz. Halbuki onları yurtlarından çıkarmanız da size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden kim bunu yaparsa onun cezası dünya hayatında bir rezilliktir. Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisine sürülürler. Allah ise yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. İşte onlar dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. Azapları hiç hafifletilmez. Onlar kimseden yardım da görmezler. Andolsun ki biz, Musa'ya Tevrat'ı verdik. Onun ardından da peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya ise, apaçık mucizeler verdik ve onu Cebrail ile takviye ettik. Demek, size ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı şeyleri getiren bir peygamber gelse, ona karşı büyüklük taslayacak, ve bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldüreceksiniz, öyle mi? Onlar senin davetine karşı kalplerimiz perdelidir dediler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onlara lanet etmiştir. Artık pek azı iman eder. Ellerindeki Tevratı tasdik eden bir kitap Allah katından gelince onu inkar ettiler. Halbuki daha önce o kitapla müşriklere üstün gelmek için dua ediyorlardı. Tanıdıkları ve bekledikleri o kitap kendilerine gelince, bu defa da onu inkar ediverdiler. Allah'ın laneti işte böyle kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütuf ve ihsanıyla kitap indirmesini çekemeyerek, Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerine satın aldıkları ne kötü bir şeydir. Onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır. Hor ve hakir edici bir azap da o kafirlerin hakkıdır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin dendiğinde biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerindeki kitabı doğrulayan hakkın ta kendisidir. De ki: Gerçekten inanıyorsanız niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz? Andolsun ki Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra siz onun Tur Dağı'na çıkmasının ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz böyle zalimlersiniz. Yine hatırlayın ki, sizden kesin bir söz almış ve Tur dağını üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve ona kulak verin demiştik. Onların ise dilleri işittik derken, kalpleri isyan ettik diyordu. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işlemişti. De ki, eğer siz mü'min iseniz, İnancınız sizi ne kötü bir şeye teşvik ediyor. Eğer ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de sadece size ait ise, haydi ölümü isteyin, eğer iddianızda doğruysanız. Fakat onlar elleriyle işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise zalimleri hakkıyla bilir. Sen o Yahudileri hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden de daha hırslıdırlar. Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Halbuki yaşayacak olsa da bu hayat onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür. De ki, her kim sana Kur'an'ı indirdiği için Cebrail'e düşman olursa, bilsin ki o senin kalbine Kur'an'ı Allah'ın izniyle, daha önceki kitapları doğrulayıcı, yol gösterici ve müminler için bir müjde olarak indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Şüphesiz ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez. Onlar ne zaman bir söz vermişler de içlerinden bir topluluk o ahdi bozmamıştır. Doğrusu onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından kendi kitaplarını doğrulayan bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir topluluk, sanki Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi, onu arkalarına atıverdiler. Onlar, Süleyman'ın mülkü hakkında, şeytanların uydurdukları yalanlara uydular. Halbuki Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Asıl kafir olanlar, insanlara sihir öğreten şeytanlardı. Onlar, Babil'deki, Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen sihir ilmini elde edip öğretiyorlardı. O iki melek ise, biz bir imtihan sebebiyiz. Sakın sihir yaparak inkara sapmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar ise o iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki o sihir yapanlar Allah'ın izni olmadıkça, hiç kimseye bir zarar verebilecek değillerdi. Böylece, kendilerine fayda değil, zarar verecek şeyleri öğrendiler. Yemin olsun ki onlar, Allah'ın kitabı yerine sihri tercih eden kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini ne kötü bir şey karşılığında satmış olduklarını keşke bilselerdi. Eğer onlar Allah'a iman edip onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınsalardı elbette Allah katından onlara verilecek sevap kendileri için daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilmiş olsalardı. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzur na deyin ve peygambere kulak verin. Kafirler için pek acı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden olan kafirler ve ne de müşrikler size Rabbinizden bir hayır inmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Biz bir ayeti nesh veya unutturursak onun yerine ya daha iyisini veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız. Yoksa daha önce Musa'nın kavmi tarafından sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istersiniz? Kim inkârı imana tercih ederse, dümdüz yolun ortasında sapıtmış olur. Kitap ehlinden çoğu, imanınızdan sonra sizi tekrar inkara döndürmek isterler. Bu, kendilerine hak iyice belli olduktan sonra, nefislerinde duydukları kıskançlık yüzündendir. Allah'ın emri gelinceye kadar, onlara aldırış etmeyin ve onları kınamayın. Muhakkak ki Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için ne hayır işlerseniz Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Yahudiler, cennete Yahudilerden başkası girmeyecek. Hristiyanlar da Hıristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin delilinizi. Hayır, kim ihlasla Allah'a yönelir ve güzelce kullukta bulunursa, işte onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar hiçbir hakikate dayanmaz. Hristiyanlar da dedi ki, Yahudiler hiçbir hakikate dayanmaz. Halbuki onlar kendilerine indirilen kitabı okuyup duruyorlar. Cahil müşrikler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah ise onların ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına mani olan ve mescitleri tahribe çalışan kimseden daha zalim kim vardır? Onlar mescitlere ancak korku içinde gireceklerdir. Dünyada onlar için bir rezillik, ahirette ise pek büyük bir azap vardır. Doğuda, batı da Allah'ındır. Bütün yeryüzü sizin için bir mescittir. Her nerede kıbleye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Allah evlat edindi dediler. O ise evlat edinmekten münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hepsi ona boyun eğer. Gökleri ve yeri hiçbir benzeri olmaksızın yaratan odur. Bir şeyin yaratılışını murad ettiğinde onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. O cahiller Allah bizimle konuşsa, yahut bize bir mucize gelse ya, dediler. Kendilerinden öncekiler de onların sözüne benzer şeyler söylemişlerdi. Kalpleri ne kadar da birbirine benziyor. Halbuki biz, hakkı anlayan bir topluluk için ayetleri açıklamışızdır. Muhakkak ki biz, seni Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve onun azabından sakındırıcı olarak, hak ile gönderdik. Sen, cehennem ehlinden mesul değilsin. Dinlerine tabi olmadıkça, ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar, senden hoşnut olmazlar. De ki, Allah'ın gösterdiği yol, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen ilimden sonra, eğer onların heveslerine uyacak olursan, seni Allah'ın azabından kurtaracak ne bir dostun olur, ne de bir yardımcın. Kendilerine verdiğimiz kitabı, hakkını vererek okuyan ve onun hükümlerine uyanlar, ona gerçekten iman etmişlerdir. Onu inkar eden kimseye gelince, işte onlar da hüsrana düşenlerin ta kendisidir. Ey İsrailoğulları!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 Hani İbrahim'i Rabbi bir takım emir ve yasaklarla intihan etmiş, o da bu intihanları tamamlamıştı. Allah, seni insanlara rehber yapacağım buyurdu. İbrahim, neslimden de rehberler yap diye dua etti. Allah buyurdu ki, neslimden olsa bile, zalimlere benim peygamberlik ahdim asla erişmez. Biz, Kabe'yi de insanların bir araya gelecekleri bir yer ve bir emniyet mahalli kılmıştık. Müminlere İbrahim'in makamını namazgah edinin dedik. İbrahim'e ve İsmail'e ise tabaf edenler, orada ikamet edenler ve rükû ve secde edenler için beytimi her türlü kirden ve putlardan temiz tutun diye emrettik. İbrahim de Ey Rabbim dedi, burayı emniyetli bir belde yap, buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri de çeşitli mahsullerle rızıklandır. Allah buyurdu ki, ben kafir olanı da az bir müddet dünya nimetlerinden nasiplendirir, sonra da onu cehennem ateşinin azabına çarptırırım. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Hani İbrahim ve İsmail, Kabe'nin temelini yükseltirken, Ey Rabbimiz! diye dua ediyorlardı. Bu hizmetimizi kabul buyur. Her şeyi hakkıyla işiten de, her şeyi hakkıyla bilende ancak sensin. Rabbimiz, bizi her şeyiyle sana teslim olmuş kullar eyle. Neslimizden de sana itaatkar bir ümmet yarat haç ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Tevvemizi kabul et. Muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak sensin. Rabbimiz, neslimizden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, kainatın yaratılış sırlarını ve gayesini bildirecek ve onları inkar ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder. Kudreti her şeye galip olan da, hikmeti her şeyi kuşatan da muhakkak ki sensin. Kendini alçaltıp sefahete atan kimseden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada peygamber olarak seçtik. Ahirette ise o elbette salihlerdendir. Rabbi ona, İhlasla Rabbine teslim ol dediğinde, O da, Ben, alemlerim Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim ve Yakup, Kendi oğullarına, Ey evlatlarım! Diye tavsiyede bulunmuşlardı. Allah sizin için bu dini seçti. Siz de sebat edin, Ve ancak Müslüman olarak ruhunuzu teslim edin. Yakub'a ölüm gelip çattığında siz orada mıydınız? Hani o oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da şöyle cevap vermişlerdi. Biz senin ilahın ve ecdadın İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan bir tek Allah'a ibadet edeceğiz. Biz yalnız O'na teslim oluruz. Onlar bir ümmetti ki, gelip geçtiler. Onların kazandığı onlara, sizin kazandıklarınız size aittir. Siz onların yaptıklarından mesul tutulacak da değilsiniz. Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız dediler. De ki, doğrusu biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak, İbrahim'in dinine uyarız. Çünkü o müşriklerden değildi. Siz deyin ki, biz Allah'a da, bize indirilene de, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene de, Musa'ya ve İsa'ya verilene de, bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilene de iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Birine inandığımız gibi hepsine birden inanırız. Çünkü biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin inandığınız şeylere sizin gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yüz çevirirlerse ayrılığa düşmüş olurlar. Fakat Allah sana kafidir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.'' Deyin ki, biz Allah'a iman boyasıyla boyandık ve O'nun rengine büründük. Allah'tan daha güzel boyası olan, O'ndan daha güzel bir dinle akılları ve kalpleri terbiye eden kim vardır? Biz ancak O'na ibadet ederiz. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O sizin de, bizim de Rabbimizdir.'' Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size aittir. Biz ancak ona ihlasla yöneliriz. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? Onlara de ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?